Günaydın. Bugün yine birbirinden yeni imza kampanyaları ile pek çok mücadele alanından haberlerle beraberiz. İlk kampanyanın muhatabı SGK İlaç ve Ezercılık Daire Başkanı Salih Tolga Doğru. Talebi ise dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan Concerto isimli ilacın 25 yaş üstü hastalar için de ödenmesi. Sahih Tolga diyor ki, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ömür boyu sizinle olan bir hastalıktır. Bu hastalık ilaçla kontrol altına alınabilir. Ancak SGK, 25 yaş üstü hastalara bu ilacın ödemesini yapmıyor. İlaç yaklaşık... 80 ila 100 lira civarında bu hastalık bütün dünyada son derece ciddiye alınırken ülkemizde yetişkinlere de devam etmeyeceği zannediliyor hastalığın. Yaşam kaliteniz için Concerto isimli ilacı kullanmak zorundasınız. SGK 25 yaş altına Concerto isimli ilaç için ödeme yaparken neden 25 yaş üstüne yapmıyor? Bu ilacın SGK tarafından 25 yaş üstüne ödenmesi demek... Bu hastalığın yetişkinlerde de devam ettiğinin bir anlamda kabul edilmesi olacaktır. Maddi imkanınız yoksa ve ilacı kullanamıyorsanız bu hastalıkla birlikte kapınızı çalacak olan diğer hastalıklarla da yaşamaya hazırlanmanız gerekir. Hiperaktivite sadece çocuklarda görülen ve sona eren bir hastalık değildir. Hiperaktivite ömür boyu sizinle kalabilir ve tedavi olmanız gerekir. İlaç tedavisi günlük hayatta size yardımcı olur. Lütfen bizi destekleyin ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun yetişkinlikte de devam ettiğine kabul ettirelim, diyor kendisi. Başbakanlığa yönelik başlatılan bir imza kampanyası ile devam ediyoruz. Yine konu kadrolar. Kampanyayı başlatan Serkan Emez'in talebi, 4 Taksim C statüsünde kadro dilekçesi. Serkan diyor ki bizler Milli Eğitim Bakanlığında 4 C statüsünde görev yapan personelleriz. Aynı ortamda aynı işi yaptığımız, aynı havayı soluduğumuz kadrolu personelle 4 C veya kadrolu diye maalesef ayrılıyoruz. Kurum içerisinde özlük ve mali haklar noktasında kadrolu personele tanınan hiçbir haktan neredeyse faydalanamıyoruz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan yazılı ve görsel basında dedi ki sözleşmeli personellerin Kadroya geçireceği çalışmalarının başlamıştır. Bu durumda biz 4C statüsünde görev yapan personeller arasında da heyecan ve mutlulukla karşılandı. Ancak yapılacak düzenlemenin sadece 4B statüsünde görev yapanları kapsadığı ve 4C statüsünde çalışanların yine dışlandığı yönünde duyumlar alındı. Bizler 4C statüsünde çalışanlar olarak artık çalışma hayatında tüm ayrımcılıkların son bulmasını istiyoruz. Bu nedenle. 657 sayılı yasa gereği sözleşmeli olarak isti istihdam edilen tüm personelin aynı kabul edilerek sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmalarında 4C statüsünde çalışan personellerin de dahil edilmesini istiyoruz, diyor kendisi. Sırada Sapanca'dan bir haberimiz var. Kampanyayı başlatan Aslı Dülgeroğlu. Sapanca Gölü kuruyor diyerek talepten ziyade şikayetini dile getirmiş. Ancak durum son derece Ciddi muhatabı Sapanca Belediye Başkanı İbrahim Uslu. Kampanyasında Aslı demiş ki su seviyesinin tehlikeli düzeye indiği Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü bildiğiniz gibi artık alarm veriyor. Tehlike sadece dışarıdan görülmemekte. Gölün dibindeki tahribat bile gözler önüne serildi. Sapanca Gölü'nde su seviyesi kuraklık ve endüstriyel amaçlı kullanım nedeniyle son yılların en düşük seviyesine geriledi. Başta tüpraş olmak üzere 16 firmanın gövden su çektiği biliniyor. Bu firmalara artık dur demek gerekli. Sapanca'nın sadece yeşili ve mavisi var. Bu değerlere sahip çıkmak şart. Yaşama ve doğaya saygı duymak şart. Yağış yok, dereler kurudu ama gel gelelim bilinçsiz kullanım ve tüketim de çok. Endüstri elini Sapanca Gölü'nden çekmeli. Sapanca Gölü'nün geleceği için ona hep birlikte sahip çıkalım diyor Aslı Dülgeroğlu. Sapanca'dan sonra İzmir'e geçiyoruz. Bir başka felaket haberi Yeşil Pınarbaşı platformu tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı İzmir Valiliği. Kampanyanın talebi ise Bornova Pınarbaşı mahallesinde faaliyet gösteren taş ve mıcır ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması. Platform demiş ki bir zamanlar Pınarbaşı halkının büyük bir kesiminin geçim kaynağı olan kireç ocakları insan ve çevre sağlığı açısından kirlilik ve tehlike arz ettiği için kapatılmıştı. Pınarbaşı halkı geçim kaynağı olmasına rağmen kireç ocaklarının kapatılmasına itiraz etmedi. Etmediği gibi de kapatılmasını destekledi. Aynı koşullarda hatta daha fazla risk oluşturan taş ve mıcır ocaklarının ruhsatlanmasına ise anlam veremiyoruz. Bir dönem kireç taş ocaklarını kapatan otorite ne oldu da şimdi taş ocaklarına ruhsat veriyor. Pınarbaşı'nda konut alanlarına kuş uçuşu mesafede birkaç yüz metre uzaklıkta kurulan taş ve mıcır ocaklarında yapılan zamanlı zamansız patlamalar yüzünden mahalle halkı tedirgin ve evlerine girmek istemiyor. Burada oturanlar patlamalar yüzünden evlerinin hasar gördüğünü ifade ediyor. Ocaklardan yayılan toz, yüzünden çevre halkı solunum yolları hastalıklarından şikayetlerin arttığını söylüyor evlerde yemek yerken bile tozdan yemeklerini rahat yiyemediklerini, evlerinin bahçelerine ve balkonlarında kurutmaya çalıştıkları çamaşırların üzerine bir müddet sonra toz kapladığını, tüm yaşam koşullarının olumsuz yönde etkilendiğini, çevrenin hızla tahrip edildiğini belirtiyorlar. Taş ocağı açmak adına tüm dağların traşlandığını üzerinde toprak tabakasının alınıp eski kireş ocakları bölgesine monoz olarak yığıldığını, dolayısıyla dağlarda bulunan Bölgeye has, endemik ve tehlike altındaki bitki türlerinin yok olduğunu söylüyorlar. Bitki türleri içinde özellikle kekik ve mantar gibi köylünün geçim kaynağı olan zengin bitkilerin bölgede bulunan fundalıkların tamamen sökülüp yok olduğunu belirtiyorlar. Yetkililere sesleniyoruz. Pınarbaşı, Naldöken, Doğanlar, Kavaklıdere, Işıkkent, Gökdere ve daha birçok yerleşim yerinde yaşamı tehdit eden, çimento fabrikaları başta olmak üzere bunlara agrega ve malzeme temini için kurulmuş olan taş ve mıcır ocakları mutlaka kapatılmalıdır. Tüm yöre halkı gibi hepimiz doğa katliamının yapıldığı, yaşam hakkının gasp edildiği bu bölgede imzalarımıza destek olmalıyız. Olumsuzluklardan etkilenen sadece yöre halkı değildir. Hepimiz biliyoruz ki, Doğal güzellikleriyle yüzyıllardır İzmir'in ve İzmirlilerin soluk aldığı en önemli yeşil alanlardan olduğu bölge yok ediliyor. Sorun sadece Pınarbaşı ve o bölgede oturanların sorunu değil. İzmir'de oturan herkes bu kirlilikten bir ölçüde nasibini alacaktır. İtiraz etmeyerek sessiz kalanlara soruyorum. Şimdi değilse ne zaman? Change.org'da değişim rüzgarları sürüyor. Siz de kampanya açarak değişim rüzgarları estirebilirsiniz. Sen kalın.